Ey yeryüzündeki tüm zalim, kafir, demokrat, faşist, işbirlikçi, despot, kupla, kan içici, emperyalist, tağuti devletlerin, kokuşmuş beyinlerinin, necis ellerinin sinsice, acımasızca, mustazafların mübarek kemiklerinden ördükleri zindanlarda, imanla, sabırla, Allah aşkıyla şahlanıp, Şanla, şerefle direnen Hizbullah'ın kahraman evlatları. Ey Allah Tebareke ve Teala'nın mukaddesliğini uğrunda alçakça yuvalarından koparlan, barbarca işkencelere uğratılan, haince tutsak edilen Hizbullah'ın bahadırları. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı, her zulmün bir zevali yok mudur? Müjde sizlere, ey Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın... ...şanlı yolunun bahtiyarları. Bir bomba oldunuz Firavuni devletin zulüm yüklü tahtına. Çektiğiniz çile, ızdırap, mühür vuracak müstekbirlerin kara bahtına. Zulmün sarayı sarsılmada bugün. Tağutun iktidarı devrilecek bir gün. Hizvullah'ın bedirleri geldiği gün... İntikamla hesap soracaksınız o gün Ey zulmün şebi eldası Bak doğumada fecirler İşte İslam güneşi kahrolmada zalimler Dünyanın her yerinde humarlarda bir telaş Rehberimiz şad olsun, kıyamda Ebu Basirler. Sermayesi buz olanın, korkusu güneştendir. Güneş doğmuş nihayet, ilahi bir düzendir. Karanlıklar son bulur, şafaklar müjdelenir. Cehlin erimek vakti, çünkü güneş bizdendir. Ey Yusufi medresenin direniş şahbazları Aldatamaz ki sizleri Yezid'in fentbazları Zarif bilekleriniz çok prangalar çürüktü Zebaniler sabırsız beklerkenin sazları Zindan müderrisimiz Said-i Nurani'dir Hep derdi ki bu dünyanın Tum zevkleri fanidir. Ey Üstad'ın ilmiyle zindana nur verenler. Sizlere eza veren alçak birer canidir. Duy Ahmet zindanından arşa çıkan feryadı. Zulmeti yırtan Şahab, şehit Abdüsselam'dı. Kalem kırık. Kayfak yazılamaz bu vahşet Yüksekten kutlu naaşı savrulan can Murad'dır Enbiyanın açtığı o mustakim yol belli Allah'a kavuşmanın yalnız kandır bedeli Ki Yaradan'a karşı asla galip gelinmez Ordusu Hizbullah'tır, Kur'an'dadır delili.